Şeytanı Rjeem Bismillahi R-Rahmani R-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alemin ala ve ala alihi ve Salamü Aleyküm ve, ve, ve Rasulü Nası Muhammad ve Aleyhi ve Sallamü İmamayn Rabbı ve Amri Allah Zidna ve ve Sallu Sallu صلو على شفيع دنوبنا محمد. Ağod bilaah min al-shaytan al-rajiim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. fi gafle mürizun. Ma yetti min zikr min rabbihim hım muhdeeth illa istemauh vı hım yalabun. Salatallahu ala Değerli kardeşlerim bugün Enbiya suresinin bir ve ikinci ayetlerinden bahsedeceğiz. Değerli kardeşlerim okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki اِقْتَرَبَ لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ İnsanların hesaba çekilecekleri, sorguya çekilecekleri vakit geldi ama onlar وَهُمْ fi غَفْلَةٍ مُورِدُونَ Hala bir gaflet içerisindeler. Hesaba ne zaman çekilecek? Öldüğü zaman. Ölüm ne zaman? Her zaman, her an. İnsanın her an ölüme hazır olması gerektiği halde insanlar her zaman bir gaflet içerisindeler. Şuursuzluk deryası içerisinde Allah'ı ölümü, ahireti hatırlamadan yaşamlarına devam ediyor. Tabii ki biz insanlara bir Müslümanlara hayatımız boyunca gafletten uyanmak her an Allah'ın huzurunda olduğumuzun bilinciyle hareket etmemiz gerekir. Her zaman şuurlu birer bireyler olmamız gerekir. Bir insan şuursuz bir Müslüman olduğu zaman gafil olduğu zaman yaptığı işlerinde hiçbir karşılığını görmez. Gaflet ne demektir? Gaflet insanın habersiz olması demek. Gaflet insanın Allah'ı anmaktan Allah'ın huzurunda olacağını bilmesinden Allah'ın her an kendini gözettiğini unutması demek. Yaptığı herhangi bir işte Allah Teala her zaman insanı görer görür, gözetir hesaba çeker. İşte bir insan onun için her an Allah'ı hatırlamak ve her an gafletten uzak durmak zorundadır. Tabi insan hayatı boyunca yaptığı meşru işler vardır mübah işler vardır bunları yaparken de eğer Allah'ı anmaktan Allah'ın huzurunda olduğunun hesaba çekileceğinin bilincinde olmadığı zamanda da yine işleri kesada gitmiş demektir nasıl ki bir insan hayatı boyunca hesap verecekse yaptığı her işi de bu açıdan rızayı ilahiye uygun yapması gerekir Hatta bir insan şuursuz olduğu zaman, kafir olduğu zaman yaptığı sevap işlerin bile karşılığını göremez. Ne de var sevap? Camiye girerken bir adam, peygamberimizin sünnetidir, sevaptır diye eğer sağ ayağıyla giriyor ise bir şey yerken, içerken Bismillah deyip besmele çekiyor. Eğer bunun sevap olduğu bilinciyle sünnet olduğu bilinciyle hareket ederse yaptığının karşılığını görür. Ama herkes böyle giriyor. Yani ben de böyle gördüm. Ne için böyle yapıldığını bilmiyorum ama ben de böyle yapıyorum derse yaptığı iş sevap bile olsa onun karşılığını alamaz. Çünkü o insan kafildir. Onun için Müslümanın en önemli özelliği nedir? Şuurlu bir insan olmasıdır. Yaptığı her davranışın her hareketin, her sözün ne anlama geldiğini bilerek davranmaya devam etmesidir. Onun içinde insan sevap işlerken bile eğer şuur yerinde olmadan, düşünmeden, gaflet içerisindeyken sevap işlemişse bile Allah kurusun o insan yaptığı işten bir hayır görmez, yaptığı işten bir sevap almaz. Peki insan nasıl gafletten uyanır? Bu soruya da yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Araf suresinde cevap ediyor. Buyuruyor ki وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي Her an içinde, nefsinde Rabbini an, hatırla. Her an Allah'ı gönlünde tut. Hiçbir anını Allah'sız, maneviyatsız, düşüncesiz bırakma. Her zaman düşünce içerisinde ol. Her zaman zikir halinde ol. Tedarru'an ve hifeten, hem yalvararak hem de Allah'tan sakınarak, çekinerek. Yani ben bunu böyle yapıyorum diye kendince mertlik taslayarak bir iş yapma. Yaptığım her işin acaba bunun bir sorumluluğu var mıdır düşüncesiyle hareket et. İşte o zaman gafletten uyanırsın. Ve dünel cehri minel kavl, öyle fazla ileri beylik laflar yaparak, bağırıp çağırarak da değil lafta fazla ileri giderek de olmaz bu gafletten uyanma işi insanın kendi içinde fazla abartıya da gitmeden ve dunel cehri çok sesli de konuşmadan minel gavl bil gudubi ve asar sabah akşam her zaman Allah'ı an her zaman zikir içerisinde ol her an Allah'ı hatırla işte eğer sen bunları hakkıyla yerli yerince yaparsan o zaman gafillerden olmaktan kurtulursun gafillerden uzak durmanın şartı değerli kardeşlerim her an insanın Allah'ı hatırında tutması her an Allah'a yalvarması her an şuur ve bilinç içerisinde hareket etmesidir bunları yaptığı zaman gafletten uzak olur aksi takdirde bu insan Allah korusun gafil gafiller zümresine dahil olur. Onun içinde buyuruyor ki gaflet üzerine uyuyan kimse de ölen kimse de kıyamet günü gafiller zümresinde olarak haş edilir. Onun içinde diyor her an uyurken de Allah'ı anmaya gayret edin. Bir insan her uyuma esnasında ama biz ne yapıyoruz? Şu dizinin sonu gelse de dizi bitsi de öyle yazsam. Son defa bir sosyal medya hesaplarımı kontrol etsem de birine bir beğeni tıklasam da birine bir şey paylaşsam da öyle yazsam. Halbuki bir insanın yatarken, uyurken de en son hali ne olmalıdır? Zikir hali olmalıdır. Bir insan bu haldeyken uyursa o zaman o zaman dirilişi de kıyamet günü dirilmesi de sabah uyandığında da ayağa kalktığında da hali gafletten arınmış şuurlu Müslüman olarak ayağa kalkar. Ve değerli kardeşlerim yine buyruluyor ki şu iki kimseye çok şaşılır. Kime? Bunlardan birincisi ölüm her an peşinde koştuğu halde dünyanın peşinde koşan insana sanki ölmeyecekmiş gibi ahireti unutarak her an bodostama dünya işlerine dalan hesapların üzerinde bir hesap olduğunu unutan kimse en şaşılacak insan bu. İkincisi de Rabbisinin kendisinden razı olup olmadığını bilmediği halde kahkahayla ile gülen kimse. Çünkü adam ne içerisinde adam mutlu dünyayı fethetmiş san ne dersin? Keyfi gıcır Huzuru bol kendisine söyleyecek bir şey yokmuş gibi böyle bir rehavet içerisinde kahkaha atarak gülen kimse çünkü o insanda gafil bir kimsedir. Çünkü Allah kendisinden razı mı değil mi bunu garanti altına almamış. Bunu bilmiyor ama oyunda oynayışta işte kahkaha ile kahkaha ile zevk sefa peşindeyse işte bu insanda acınacak kimse değerli kardeşlerim. Onun için Bilelim ki gafletin sonu pişmanlıktır. Gafil olan kimse pişman olur. Ve gaflet insanın nimetlerinin de zevalinin bir vesilesidir. Allah Teala gafil olan kimseye nimetini akamete uğratır. Nimetlerin devamının yolu her an gafletten uyanık vaziyette olmaktır. Ve değerli kardeşlerim, işte bundan dolayı da Evliyaullah'tan bir zata sormuşlar. Demişler ki kıyamet günü bir insanın en büyük pişmanlığı nedir? Buyurmuş ki bir insanın gaflet neticesinde ortaya çıkacak pişmanlıktır. Yani şunu yapmış bunu yapmamış falan değil. Hepsi bir yanadır. Önemli olan insanın gafil olup olmamasıdır. Bilinç durumunun düşünce melekelerinin ve insanın şuur durumunun aktif olup olmamasıdır insanın pişmanlığı. Bir adamın şuuru yerinde değilse, gaflet içerisindeyse zaten o insana başka bir şey söylemeye gerek yoktur. O insan kıyamet günü en çok pişman olacak kimsedir. Yine Zennuni Mısri Hazretlerinden rivayet edilir ki ona den anlatıldığına göre bir gün bir zat onu rüyasında görmüş. Demiş ki, efendim, kıyamet günü demişler, size vefatınızdan sonra ne yaptılar, ne sordular, ne nasıl bir durumla karşılaştın dediklerinde demiş ki, Allah Teala bana buyurdu ki, beni sevdiğini söylerdin ama gafil oldun. İşte bu da bir yalancılıktır. Yani bir insanın Allah'ı sevdiğini söylediği halde, Allah'tan gafil olması... Yalancılık diye kendisi ifade etmiş ki Zennun-i Mısri gibi bir, e, Hazretleri gibi bizzat bunu söylüyorsa Vay bizim halimize Onun için hadis-i şerifte de Değerli kardeşlerim Peygamberimiz buyurmuştur ki insanlar uykudadır Ancak ölünce uyanırlar Öyle gezip Koşan, dolaşan, böyle bağırıp Çağıran insanların hepsi Gaflet içerisindedir, uyku içerisindedir Uyanma ne zamandır Ancak ölünce çünkü insan yaşamın değerini, insan hesaba çekileceğini ancak öldükten sonra dirildiği vakit anlayacaktır. Ölüm meleği kendisine geldikten sonra anlayacaktır. Onun için de iş işten geçmeden, gafletten uyanmak gerekir değerli kardeşlerim. Bu konuda bir rivayet yine daha var, onu da paylaşmak isterim. Rivayet edildiğine göre Hazreti Yakup Aleyhisselam, Ölüm meleği Hazreti Azrail ile bir muhabbeti dostluğu varmış. Görüşürlerken, Yakup Aleyhisselam Hazreti Azrail ile demiş ki, senden bir ricam var. Ne olur bana görevini yapmak üzere gelmeden önce haber yolla da hazır olayım. Olur demiş Hazreti Azrail de, ben sen gelmeden önce sana iki üç tane haberci gönderir öyle gelirim. Tabi gün gelmiş, Yakup Aleyhisselam'ın karşısına Azrail Aleyhisselam gelmiş. Hoş geldin, buyur ziyarete mi geldin? Yoksa vazifeye mi? Deyince demiş ki vazifeye geldim. Canını almaya geldim. Senin de vaktin de oldu. Her beşer gibi, her insan gibi vaktin de oldu. Ben de senin canını almaya geldim deyince, tabi Yakup Aleyhisselam şaşırmış. Demiş hani konuşmuştuk ya, sen bana gelmeden Haberci gönderecektin. Böyle ansızın olmadı mı dediğinde Azrail demiş ya olur mu? Ey peygamber ben sana üç tane ikaz gönderdim. Üç tane haberci gönderdim. Sen onları nasıl hissetmedin? Hangileri? Demiş gibi saçların simsiyahken ağırmadı mı? Bembeyaz olmadı mı? Benim sana gönderdiğim haberciydi bu. Saçların beyazlaması. iki vücudun Kuvvetliyken, güç kuvvetinin yerindeyken artık şöyle sağa sol tökezlemeye başlamadı mı? Böyle elde baston kullanmaya, sağından sonundan sesler gelmemeye, gelmeye başlamadı mı? Bu da ikinci haberdi. Üçüncüsü de demiş, sen bir vakitler dimdik ayakta dururken belin bükülmeye başlamadı mı? Bu da sana üçüncü haberdi. Onun için üç tane haber, bu haberlerdir. Azrail gelmeden aslında böyle haberler de gönderir. Kime? Anlayana. Bu ikazları duyanlara değerli kardeşlerim. Ve en büyük, en büyük ikaz da zaten her gün her gün yaşadığımız dünyanın ta kendisidir. Her gün trafik kazalarında ölenler, mezarlıklarda dolup taşanlar, hastaneler, çeşit çeşit ibretlik hallerin hepsi Hazreti Azrail'in insana geleceğinin en büyük delili işaretidir. Onun için insanın başka hiçbir ikazcı işaretçi, haberci beklemesine de gerek yoktur. Gafletten arınan insan her an ölüm meleğini hazır halde bekleyen her an ölüme hazır olabilen insandır. Ve değerli kardeşlerim son bir kıssayla da toparlayalım ki Şakıki Belgehi Hazretlerinden anlatılıyor şakık Belki Hazretleri diyor ki insanlar çok garip Üç şey söylerler Ama Üç sözlerine de Ağızlarından çıkar ama hareketleriyle Bu üç sözünde de tam zıttını yaparlar Sözlerine muhalefet ederler Ne derler Biz kuluz derler Ama yaşantısına bakarken A gibi yaşarlar Hiç bir kul olduklarını Unuturlar hep gökleri, dağları, yerleri ben yarattım, ben yaptım, ben ben ben ben diyerek bu kul olduklarını unutarak yaşarlar. Birinci özellikleri. İkincisi hem derler ki Allah rızkımıza kefildir. Allah'a güveniyoruz, itimat ediyoruz derler. Ama ama kalpleri de Tüm hayatlarını da rızıklarını temin etmek için hayatlarını feda etmeye de hazırlar. Hiç rızkı Allah verecekmiş gibi bu tevekkül içerisinde yaşamazlar. Üçüncüsü de hep biz öleceğiz derler ama hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya sarılırlar. İnsanların sözleriyle fiillerinde birbirine zıt üç haldirdir. Onun için değerli kardeşlerim, insanoğlu hayatı boyunca her an gafletten uzak durarak, Allah'ı anarak, Allah'ı hatırda tutarak, şuurlu bir şekilde yaşamak mecburiyetindedir. Ancak o zaman yaptığı işlerin bir karşılığını, bereketin hayrını görür, kulluk rütbesini hakkıyla ifade etmiş olur. Aksi takdirde, kafir olduğu zaman, kulluğunda hiçbir emaretti, emaresi eser izi kalmaz. Allah cümlemizi rızasına uygun şekilde yaşayıp gafletten uyan, uyanan şuurlu Müslümanlar zümresine dahil eylesin. Elhamdülillahi Rabbi daalemîn.